1288 numaralı konu, Hz. Ömer'in, Nasre suresinin neye işaret ettiğini sorması, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hz. Ömer beni de Bedir savaşında bulunan ihtiyarlarla beraber huzuruna alıyordu, Abdurrahman bin Avef, Hazreti Ömer'e, bu genci bizimle beraber huzuruna alıyorsun, halbuki bizim onun kadar çocuklarımız vardır, dedi, Hazreti Ömer, bu genç sizin bildiğiniz gibi değildir, dedi, bir müddet sonra beni çağırdı, Ömer'in o gün beni çağırmasının sebebi, sanıyorum ki, benim bilgimi onlara göstermek içindi. Ömer'in yanına vardığım zaman Bedir ashabı da orada toplanmıştı. Ömer onlara, siz Nasre suresi hakkında ne diyorsunuz, dedi. Bazıları, Allah'ın yardımı ve zafer gelince, ona hamd etmemizi ve ondan günahlarımızı bağışlamasını istememizi emrediyor, dediler. Bazıları da, bilmiyoruz, dediler. Bazıları ise, hiçbir şey söylemedi. Ömer bana, ey Abbas'ın oğlu, böyle midir, sen de böyle mi diyorsun, dedi. Hayır, ben öyle demiyorum, dedim. Ömer, peki sen ne diyorsun, dedi. Ben, Allah Teala bu sureyi indirmekle, Hazreti Peygamberin ecelinin geldiğini bildirdi. Yani Allah'ın yardımı ve zafer gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini ve Mekke'nin fethini gördüğünde artık senin vazifen sona ermiştir. Ölüme hazırlan, demek istiyor, dedim. Ömer, ben de bu sureyi ancak senin anladığın şekilde anlıyorum, dedi.